Thank mm -hmm. you. Altyazı <Gülüyor> M.K. Medet Düşme bir zalıma göz göre göre Sen insan oğlusun kör olamazsın sevdi sevdiğim Öykü bize bakıyor farkında mısın? Kapanma artık böyle gitti. Harika bir muhlis atar suyu. Öyküsü su gibi attı yüreklerimize, öyle değil mi Öykü? Kesinlikle İlkecim'de de aynı şey oldu, bizimle şahane iletişim kurdu. Kesinlikle. Biz onun o güzel gözlerini görmeyi de çok seviyoruz. Evet, evet, evet, evet. Ee, zaten... Ee, öyle mi yaptı? Evet, öyle yaptı. <gülüyor> Yapmaya çalıştım hocam. <gülüyor> yaptı, yaptı. Ustayı da tabii ki Monizu hocamızla saygı ve minnetle anlıyoruz. Evet Aynı yani muhteşem e, bir performans. Cengiz hocamın kadife sesinden de dinlemeye bayılıyorum. Ee. <gülüyor> hocam iyi ki varsınız. Eyvallah, Hakikaten eyvallah. sizinle de çok sevmiştim dinlerken. Teşekkür ederim. Peki il, İlke nasıl okudu hocam? Yani orkestrayla uyumu çok iyi değildi. Evet. Şöyle e, bazı yerleri çekerek okudu. Rozodi'yi bazı yerlerde ters kullandı. Kısa uzun eceleri yer değiştirdi. değiştirdi. Bir de e, bazı yerleri tereddütlü okudun değil mi? Böyle son anda geldi aklına. Bizde de oluyor o sahnede. Yani son anda okuduğunu e, hissettik yani. Unutacağım mı acaba? bir Böyle bir tedirginlik vardı sende. Çok normal. heyecanla bağlıyoruz. E, i̇şte hep söylüyoruz ya türkü aynı zamanda bir şiirdir. İlk önce şiiri ezberleyip sassız onu şiir olarak İlk önce çalışmak gerekiyor. Hepiniz için geçerli arkadaşlar. Hepimiz için geçerli. İyi ezber. Aynen. Yani sözlü... Ve doğru u, hakimiyet. Evet. Dolayısıyla. Türkü, Kesinlikle. Sözlü ise tabii ki ona bakmak lazım. Ama güzel bir performanstı. Dinledik. Mulusi Akarsu'yu andık. Teşekkür ederiz. İsmail. Ben teşekkür Sağ ederim hocam. Valla ben bugün bir durgunluk var sanki... Ben de tam tersini düşünüyorum. Hani siz Ayy. iletişim kurdu dediniz ya. Ama gör, bana da yani bana bilmiyorum. Bana diğer geçen haftaya göre böyle daha bir türkü söylerken daha bir şey geldi. Morali <gülüyor> bozuk gibi sanki. Bak ne diyor sadece utarıma baktım galiba yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O da olabilir ya da ben bilmiyorum yani göz nasıl yani. bakar söyle görüyor. Belki de ben hani almak evet. istediğimi aldım. Evet. E, yarım ton yukarıdan okusay mıydın hmm. ya da bir ton? Evet, bir ben olurum. de teledikte kaldım. Bir şeylik var. Bir monotonluk vardı Demek ki sönük ufaktan böyle geldi biraz. oldu ayrı bir şey evet. Onun dışında güzel bir okumaydı. Gene temiz yani her zaman kumaşın güzel senin de. Çok teşekkür ederim hocam. <gülüyor> şey Sağ ol. Bir daha bir şey direktleyebilir miyim? Evet, Şimdi mesela bu türküyü tek başına çalıp söylesen o asmaları kendin yapabilirdin. Daha özgür olabilirdin. Yani o kalıbın içinde kalmayabilirdin anlamında söylüyorum. Yani değişlerin böyle bir tarafı var. Çok önemli. İşte saz kısmınızı çalıp eee serbest. Serbest var. gibi okumak, çekerek okumak. O tabii o anki ruh halini o zaman yansıtabilirsin anlamda söylüyorum. Senin için daha Onu istedin galiba değil mi? Biraz yani. çalarken sanki onu yapmaya da çalıştın. İşte o evet, orkestra evet, evet. yürüyor ama bir orada bir var. Tabii. Ona uyması gerekiyordu. Onu demek istedim. Alışacaksın evet. ama. Alışacak. Alışacak. Demekler. Belki Cengiz Hocamın <gülüyor> bu söylemiyle daha aslında etkili olabilirdi performansın. Çok doğru. Evet. Ama bir hayli de zor. Yani tabii, tabii. ona da hak veriyorum. Her kelimeniz, her cümleniz benim için, bizim için çok kıymetli gerçekten de de çok kıymetli. Çok, de de çok teşekkür ederiz. Alkışlıyoruz teşekkür İlke Yıldızı'nı. Teşekkürler İlke.